Merhaba Sudan geleni hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bugün konumuz dünya mirasımız Hasankeyf, Batman'ın ilçelerinden biri Hasankeyf biliyorsunuz. 12 bin yıllık kesintisiz tarihiyle hepimizin en azından adını duyduğu bir yer görmese de, UNESCO'nun belirlediği 10 dünya mirası kriterinden dokuzuna sahip bir yer Hasankeyf ve e, bir süredir yine ilısu barajı ile gündemde. Barajın inşasının tamamlandığı biliniyor ve 10 Haziran'da da yani dün su tutmaya başlayacağı. Barajının su tutmaya başlayacağı yetkililer tarafından açıklanmıştı. Bunun üzerine keyfi yaşatma girişimi Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin çağrısı üzerine 7 ve 8 Haziran tarihlerinde 3. Hasankeyf Küresel Eylem Günlerinde Ilı Su Barajında su tutulmasına karşı eylem çağrısı yapılmıştı ve pek çok eylem de oldu. Ee, bunlar Hasankeyf Doğamız, Dicle Kültürümüz ana sloganı altında. Türkiye'de, Irak'ta, Rojava'da, Avrupa'nın pek çok sayı, e, sayıda kentinde gerçekleştirildi. Ee, yani 10 Haziran'da Ilı Su Barajı'nda su tutma ilanına karşı yapıldı bu barajlar. Bugün bu meseleyi konuşacağız. Hem de e, Hasankeyf'te durumlar, son durumlar nedir bunları konuşacağız. İki tane konuğum olacak. Bir tanesi Ercan Ayboğa, uluslararası su aktivisti. Ve bu hareketin de içinde yani uzun süredir, e, yıllardır Hasankeyf'i uluslararası platformlarda tanıtan, savunan bir isim. İkinci bölümde de Rıdvan Ayhan'la Hasankeyf'i yaşatma girişimi sözcüsü. Rıdvan Ayhan'la e, oradaki son durumu alacağız. Çünkü Rıdvan Ayhan zaten Hasankeyf'le ve orada yaşıyor. Biraz onunla e, durumları konuşacağız. Şimdi öncelikle Ercan'a bir merhaba diyelim. Ercan hattasın değil mi? Evet Atlay. Iyi. i̇yi günler Akgün. İyi günler. Şimdi Ercan'ı Almanya'dan arıyoruz. Dinleyicilerimize de söyleyelim. Şu anda bir parkta oturmuş. Son gelişmeleri bize aktarmayı bekliyor. Ercan geçtiğimiz günlerde Hasankeyf Küresel Eylem Günü için çağrıda bulundunuz. Ve 7-8 Haziran tarihlerinde dünyanın farklı yerlerinde Hasankeyf'in ve Dice Vadisi'nin sular altında kalmaması için eylemler yapıldı. Biraz bize bunlardan bahseder misin? Nerelerde nasıl eylemler oldu? Evet bu 3. E, küresel Hasankeyf Eylem Günü'dür. 2015-2017 yıllarında yapıldı. Bu defa diğer yıllara göre çok daha fazla katılım vardı. Hı hı. E, toplam 35 yerde en az bildiğimiz yerde insanlar sokağa çıktı, meydana çıktı. pankart e, tuttu, bildiri dağıttı, konuşma yaptı. E, bu çok Önemli bir sayı. En çok eylem Irak'tan oldu. Ee, yani e, Irak'ta Dicle Nehri boyunca özellikle Bağdat-Basra arasında toplam 10 yerde e, aktivistler diyelim, STK'larda çalışan duyarlı insanlar e, yaz meydan şehirin ortasına bir yerde buluştular ya da bir e, eserin önünde buluştular. Önen Babil'de ünlü Babil e, kalesinin önünde resim çektiler. Bu çok önemli bir dayanışma mesajıdır. Dicle bizi e, birleştiriyor yani e, mezopotamya ablası içinde. Evet bir de yani bu insanlar o, doğrudan etkilenen insanlar değil mi Ercan? Yani sonuçta Irak'takiler Dicle nehrinde olan her şey onların hayatını doğrudan etkiliyor. Evet e, GAP, yani Anadolu projesi tamamen uygun anı sulama boyutuyla Irak'a akan suda yüzde kırk kadar bir kesinti olacak tahmin edilmiş bu çok ciddi bir sayı. Şimdi zaten krim e, krizinden alayı bir %10-15 düşüş var akışta. Evet. E, barajlardan birlikte bu durum çok daha kritik bir noktaya geliyor. E, onlar orada su olmasa içme suyu neyse olmayacak. Tarımda mümkün olmayacak. Yani öyle bir şey. Su her şeydir burada. Yaşamak mümkün e, olmayacak yani. Evet. Kesinlikle orası normalde çö çöl bölgesidir. Eylemlerin diğer merkezi. Ee, Avrupa'da Almanya başta olmak üzere, İtalya'da e, İspanyol'un baskı ülkesi ve Kataronya bölgesine Londra'da, Paris'te e, Fransa'nın batısında, Stockholm'da e, e, Avusturya'da falan Hı -hı. eylemler oldu. Önün meydanlara çıktı, ana meydan bir önemli vidasının önünde durdu anlatın. Türkiye Büyükelçiklerinin önünde duranlar da oldu. E, projede yer alan Andrits ...şirketi var Avusturya'dan... ...bu hesi yapan şirkettir... ...devastı bir şirket... Evet. ...onun önünde de protesto yapıldı... Ee, ...Slovenya'da bile oldu... ...ve ee, öyle birçok yerde... ...eylem oldu... ...aslında daha başka yerlerde de bekliyorduk da... ...yetişemedi yani... ...ve evet. ee, Rojava'da e, birkaç... Bir ...grup e, da bir, yer, bir köyde buluştu... bizden dibinde bir köyde... E, ...işte baraj yapılırsa... ...etkilenecek bir köyde buluştular... Böyle etkinlikler oldu bu çok sevdirici sadece eylemler olmadı e, basın da ciddi ilgi gösterdi. Evet. Bunun bir baş şöyle bir durum da oldu Türkiye'de birçok arkadaşına desteğinden biz e, sanatçılara e, yaklaştık yani sanatçılardan görüştük çok sayıda sanatçı yaklaşık 15 kadar sanatçı Ar aralarında ünlüler de var. Hı. E, birer video paylaştı. Metin, Uca, Haluk, Levent, Hayro, Abbas, Mikael, Aslan gibi insanlar burada karşı bir duruş sergilediler. Sonra bu videoları 7 Haziran akşam paylaştık ve bir ara Twitter'de bu top Twitter'ler ve top hashtaglerde birinci sıraya bile yükseldik. Yani, yani sosyal medyada bu... da oldukça başarılı bir kampanya oldu. Kısa bir kampanya oldu. Evet. Yani sadece sokakta olmadık. Sosyal medyada da oldu. Bu önemli. Hem sokakta olmak lazım, hem sosyal medyada sadece birinde artık yetersiz oluyor. Kesinlikle. Uluslararası basın da bu konuya ilgi gösterdi. Yani Irak'taki basın ama Avrupa basını da ilgi gösterdi. Türkiye'de de demokratik basın diyelim birçoğu bu konuyu yazdı. Yani bu evet. da çok olumlu bir şey. Bu da bize tabii şey, bir motivasyon sağladı. Sonuçta. Motivasyon, umut, ]ir. evet. Evet 20 yıllık bir mücadele söz konusu yani yeni başlayan değil de zorlu bir mücadele bu. Kesinlikle peki Ercan şimdi dün su tutulmaya başlanacağı söyleniyordu ama bugün gördük ki su tutulmayacak en azından bir süre gelecek ay falan diyorlar Bunlarda sence yani bu sonuçların alınmasında bu eylemlerin de bir payı olmuş mudur? Bence kesinlikle olmuştur. E, tabii ki desteği devlet suçları bunu kabul etmez. <gülüyor> başka gerekçeler e, sunar. Ki başka gerekçeler de doğrudur yani. E, bu yıl inanılmaz derecede kar yağdı, e, yağmur yağdı. Daha 3 hafta öncesine kadar ciddi yağış vardı. Gerçekten dijitensiz suyu inanılmaz derecede yüksek. Ama bu anormaldir yani normalde kuraklık vardır. Hı hı. Gelecek yıl tekrar böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyorum. Ee, bizim eylemler etkinlikler önemlidir. Çünkü bir duyarlılık yaratıldı. Duyarlılık evet. esnasında su tutma ya çok yanaşmayabilirler. Artı zaten birçok e, işlem bitmemiş. Nedir? İşte yollar bitmemiş. İşte Barajın olduğu yerde su çok yüksekmiş öyle zendi. Hmm. Sonra evet. e, Hasan Keyifti bir sürü çalışmalar da bitiyor bitmedi yani. Hasan Keyifler hepsi yerinde, köylüler de hepsi yerinde. Onu zaten yani, Rıdvan Bey'le görüşeceğiz. Rıda, evet. Rıdvan Ayhan bize doğrudan hani yaşadığı yeri anlatacak. Evet. Peki evet. E, sana şunu sormak istiyorum. Şimdi güzel şeyler şimdi, anlatıyorsun. Pardon. Sen bir şey, bir şey mi ekleyeceksin? Tabi. Evet, şimdi Su projesi baştan beri teknik ve mühendislik açısından da çok sorunlu bir proje. Bundan dolayı da sürekli gecikme var. Tabii ki projeyi birçok defa durdurduk son yıllarda. Erjan Ama... bu arada şunu da hatırlatalım senin uzmanlık alanın bu zaten. Yani barajları biliyorsun sen. Evet. Doktoran bu alan üzerine. Evet. Evet, evet. Yani çok sakıncalı bir projedir haliyle gerçekten o verimi getirecek mi eğer yapılırsa? Onu bilmiyoruz yani bu apayrı bir tartışma konusu buyurun. Evet şimdi şunu sormak istiyorum şimdi bu kadar şu aşamaya geldik yani barajı bitmiş durumda neredeyse. Ee, daha doğrusu senin de dediğin gibi hala bir takım eksiklikler var ama devlet yetkilileri her zaman işte şey hani bitti oldu falan şeklinde konuşuyorlar. Şu aşamada kurtarmak mümkün mü Hasankeyfi? Ee, evet kesinlikle her zaman mümkündür. Bundan bu umudu asla kaybetmiyoruz, kaybetmek istemiyoruz ki bundan dolayı zaten mücadele ediyoruz. Su ee, projesi de ne daha su tutulmadı? Yani henüz tutulmadı. Bu bir iki Hı -hı. büyük toplumsal tepki her şeyi değiştirebilir. Dünyada birçok proje var, büyük yatırım projeleri tamamlanmış ama sahaya geçmemiş. Bunun evet. Barajlar bile var, sökülen barajlar bile var. ...mükleer e, santraller bile var birkaç tane yani inşaatı bitip de ama faaliyete de geçmiyor. Dönesi ee, bizim bu... başımıza vallahi. <gülüyor> evet, yani bu tabii şey, önemli bir toplumsal mücadele sonucu buna ulaşıldı. Ancak Hasankeyf şöyle bir şey, olağanüstü bir, bir miras ve çevresindeki vicdaneydi. bir bütünen. E, bu öyle bir miras ki yani burada herkesin vicdanı sızlaması lazım. Herkes hayır demesi lazım, e, kabul etmemesi lazım ve kabul etmeye de biliyor yani. Dediğim gibi herkes Hasan Kehif'sini duymuştur, biz değerdir. Bunu, evet, e, yok hepimizin değeri de sadece Hasan Kehiflerin değil. Evet. Yani bütün Türkiye'de yaşayan halkların duyarlı kesimler e, biraz el atarsa, e, umutsuzluğu kenara iterse, e, e, değişik değişimin ciddi değişimin olabileceğine inanırsa gerçekten evet. de durdurabiliriz su tutmaya başlasalar bile devam etmeliyiz. Asla durmamalıyız. Hiçbir evet. zaman geç değildir. Hatta Kesinlikle. su tutulsa bile Boşaltmak lazım baraj. Evet de bununla ilgili yine doktora çalışman var. Ee, henüz tamamlanmamış olabilir ama eli kulağında sanırım. Hani barajların evet. sökülmesine dair hatta bir programda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir gün onunla da ilgili bir şey yapalım bence. Ee, şimdi Ercan çok evet. teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir iki cümle daha varsa alayım. Ondan sonra ikinci bölümde Rıdvan Ayhan'la görüşeceğiz. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Peki. Hatta keyif için geç değildir. Peki çok teşekkür ediyoruz Ercan. Ercan Ayboğa konuğumuzdu. Almanya'dan bize katıldı. Çok teşekkürler sevgiler Ercan. Şimdi bir şarkıyla ara verelim. Ondan sonra ikinci bölümde Rıdvan Ayhan'la görüşeceğiz. Şarkımızın adı Dicle. Dicle Vadisi'nden bahsediyoruz. Hasan Kef'den bahsediyoruz. Ayfer Düzdaş'tan dinleyeceğiz şimdi Dicle'yi. Ne bu tane gelende gelen de Hasankeyfi konuşuyoruz Hasankeyfi ve Dicle Vadisi'ni ve bu iki, iki demeyelim yani bir bütün olarak düşünülmesi gereken dünya mirasımızın içinde bulunduğu tehdidi konuşuyoruz. Ulusu Barajı dün su tutması bekleniyordu Ulusu Barajı'nın ancak ertelendi bunda büyük ihtimalle Hasankeyfi yaşatma girişiminin çok önemli bir payı var. Eylemler için 7-8 Haziran'da yapılacak eylemler için çağrıda bulundular barajın su tutmasına karşı. Ee, Ercan ile yani uluslararası bir su aktivisti olan Ercan ile bu konuyu konuştuk. Şimdi ikinci bölümde de e, Rıdvan Ayhan'la Hasan Keyf'in yerlisi olan Rıdvan Ayhan'la ve Hasan Keyf'i yaşatma girişiminin sözcülüğünü yapan Rıdvan Ayhan'la e, Hasan Keyif'te neler oluyor? E, yerelden bir ismi olarak orada yaşayan bir ismi olarak konuşalım dedik. E, Rıdvan Bey merhabalar. Merhabalar, iyi anlar. Teşekkür ederim. Evet şimdi e, birinci bölümü dinleyebildiniz mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle Hasan Hasankeyf'de zor, zor olmuştur dinlemesi. Biz Ercan'la biraz böyle hani uluslararası boyutunu konuştuk. Neler oluyor, neler yapıldı son günlerde. Ve hani barajın su tutması ertelendi falan bunlar güzel haberler. E, ve hala bir şeyleri değiştirebiliriz diye konuştuk. E, şimdi sizden şeyi almak istiyorum ben. Hasan Hasankeyf'de bu mesela... Ee, özellikle bu yeni yerleşke ile ilgili benim medyadan takip ettiğim kadarıyla 15 Mayıs'tan itibaren işte e, insanların yerlerinden çıkartılacağı söyleniyordu. Böyle yetkililerin bir takım beyanları vardı. Bu gerçekten gerçekleşti mi yoksa hala insanlar Hasan Kefte yaşamaya devam ediyor mu? Birazcık buradan başlayalım isterseniz. 3 ee, gün önce ben Hasan Kefte'yi gözerken bir Süleyman adına bir arkadaş ağa çekiyordu. Yani normal ağaç çekiyordum gittim onlar kolay gelsin ne yapıyorsun ne diyorsun onlar da ağaç dikiyorum ya dedim ki <gülüyor> işte su tutuluyor baraj olacak ne diyorsun sen bu konuda dedi ki ben inanmıyorum baraj su buraya geleceğini inanmıyorum evet. ondan dolayı ben de bir Hasan Kefri olarak inanmıyorum su oraya geleceğine evet. biz bu konuda biraz daha azimli kararlı bir şekilde mücadele edersek inan etki o suyun tutulma olasılığı kalmaz çünkü geçmişte örnek vereyim Tayland'da bir barajda su tutulmaya çalışırken bütün balıkçılar bu konuda protesto etmişler ve suyun akışını sağlamışlar. Bir daha senketler olarak biraz daha özveriyle çalışırsa bunu bu konu üzerinde dizlerimiz rahat bir şekilde güle oynaya akanına inanıyorum. Evet. Ondan dolayı şimdi karşı tarafa gitme konusuna. Herhangi bir e, işinde olunmamış. Hı -hı. Karşı tabii taraf yani, dediğiniz tabii yerleşke, yeni yerleşke. Evet, e, e, e, yeni yerleşim yerinde. Hı -hı. Çünkü yeni yerleşim yerinde oranın suyunu, içme suyunu sağlayacak e, havuzlar. Çünkü içilmiyor. Niye? Çünkü petrol karışım bir şekilde oluşuyor. Yani farklı bir tat var onda. Evet. Ondan dolayı şu anda orada bir sıkıntı yaşanıyor insanlar da o suyu içmemek için şu anda biraz da olsa kendilerini geri plana atırlar. Gitmek istemiyorlar o konuda o bir tarafa. Ama hmm. birkaç ayla niye gitmiş oraya? Birkaç ayla sadece e, evleri bozulmuş diye. Oturulamaz durumda oluşundan dolayı. Hmm. Onlar mecburen gitmişler. O da sadece lojman tarafında. Kendi evlerinde değil. Evet. Lojman tarafında oturmuşlar. Evet. Evet. Uh -huh. <gülüyor> Şeyi sormak istiyorum ben. E, bu evlerin yeni yapılan evlerle ilgili bir sürü haberler çıktı. E, kalitesiyle ilgili işte sosyal medyada paylaşımlar oldu falan. Ne bileyim işte bazı evlerin e, sütunları yapılmamış, kolonları yapılmamış, sonradan eklenmiş falan. Nasıl evlerin durumu? Gerçekten oturulacak şeyde mi, kalitede mi? Yoksa hani e, bu sosyal medyada gördüğümüz şeyler gerçek mi? Evet doğrudur. Bu nisanda yağın yağmurlar hepsi içeri bir sürü evlerde akmış, dünya kenarlarında olsun, üst tabağında olsun eski akmış. Ondan zaten desey bu konuda daha önce bizi taşımak istedi. Ama maalesef evlerin yeterli oturacak durumda olmayışından dolayı biz de bu konuda direttik, evlerin tamamlanmasından sonra biz taşınacağımızı söyledik. Ondan Hı -hı. dolayı eklikler çoktur. Şu anda yollar yapılmaya çalışılıyor. Yollar yapılmamış, halatından yapılmamış, ne bileyim şebeke suyu için bir sürü eksikler var Şimdi bunlar tamamlanmadan insanlar da gitmek istemiyor oraya yani. yani zaten insanlar genelde benim bildiğim kadarıyla ne zaman gitsem Hasankeyf'e gitmek istemiyorlar çünkü e, eski hayatları işte sokakları evleri bahçeleri camileri ne bileyim işte mezarlıkları falan her şeyi su, sular altında koyan bir manzaraya bakacaklar yani yani karşısı dediniz ya siz yeni yerleşke tam böyle Hani Hasan keyfi görebilecek bir noktada yani böyle bir şey kim görmek ister bilmiyorum bir de evlerin fiyatlarıyla ile ilgili de e, değişik haberler görüyoruz duyuyoruz falan e, pahalı olduğu söyleniyor eski evlerine Hani kamulaştırdıkları zaman insanlar alacakları parayla e, yeni evlere paralarının yetmeyeceği falan söyleniyor. Bunlarla ilgili ne diyebilirsiniz? Şimdi bizim eski evlerimizi örnek vereyim. Yüzde saymışsa yeni evleri bize yüz elliye sayıyorlar. Hmm, bu evet. konuda, çünkü insanların yani bu şekilde olursa insanlar ödeme konusunda çok zorlanır. Evet. Çünkü herhangi bir iş yok, bahçe yok, bahçe yok, kut kuru bir yer İş alanı yok, herhangi bir fabrika yok, hayvancılık yok, hiçbir şey yok. Yani bu insana bu parayı nasıl geçecek? Evet. Çok zorlanacaklar. En azından eski yerde bağı vardı, bahçesi vardı, hayvanı vardı. Bir sürü Ulaşıldı. ortak alan vardı kullanabilecekleri insanlar kullanabilecek evet. alanları vardı. Bir de ayrıyeten benim için çocukluğumun içinde yoğunlaşan tarihle yo, yo, yorulmuş bir yapı vardı. O çocuğu umumu biz bir zaman bırakmak istemiyorum. Karşıya geçmekten biz bir zaman doğru bulmadım. gitmek de istemiyorum. Evet. Bakalım ileride zaman bize ne gösterecek. Umarız su tutulmaz, biz de akar ve biz de yerimizde kalırız. Evet doğru kesinlikle yani hepimizin isteği bu ve e, bu mümkün gibi görünüyor. Yani hani dediniz ya siz inanamıyorsunuz diye 1950'lerde ortaya çıkmış bir baraj projesi bu Ulusu Barajı. Ve hani e, şimdiye kadar böyle hep inanılması güç bir kabus gibiyken şimdi hani baraj bitti falan denilince insanlarda tabii büyük bir moral bozukluğu oldu. Ama şimdi bu tekrar bir canlanma e, yaşandı. Bu 7-8 Haziran'daki eylemler dolayısıyla dünyanın her yerinden insan her yerinden demeyelim ama pek çok yerinden insan e, destek oldu. Çünkü insanlar şunu çok iyi farkında Hasan Kehf sadece Hasan keflilerin değil ki dünyanın mirası yani baktığınız zaman sizin çocukluğunuz var benim işte araştırma yaptığım dönemde gittiğim hissettiğim anlar var herkes için başka bir şey ifade ediyor tarih var yani dokuz tane medeniyete bildiğimiz kadarıyla en azından yani dokuz büyük medeniyetin kalıntılarını taşıyan topraklardan bahsediyoruz. Ee, i̇şte 200'e yakın yerleşim yeri sular altında kalacak 250'ye yakın höyük var 5000'den fazla mağara var tarihi camiler var minareler var kilise kalıntıları var var da var yani bir sürü. Muazzam bir şey yani bu doğayla e, kültürün bir arada aynı potada eridiği bir yerden bahsediyoruz, eşsiz bir yerden ve UNESCO'nun e, belirlediği dünya mirası kriterlerinin onundan dokuzuna sahip herhalde dünyada çok az yerden bir tanesi aslında Sankev ve bütün bunlar 50 sene boyunca elektrik enerjisi üretecek bir baraj için yok edilmek isteniyor. Gerçekten hiçbir mantığı yok akıl alır gibi değil yani ben inanamıyorum bütün bu olanlara ama az önce bahsettiğin hikaye hani girerken ağaç dikmek onu o ağacı diken Süleyman mıydı acaba sormak istiyorum evet, evet, <gülüyor> tahmin <gülüyor> ettim <gülüyor> Süleyman <gülüyor> keşke Süleyman da konuşabilseydi o, o da hoş olurdu peki şimdi Hasan Keyifler'in genel hali nedir yani bu Karşı tarafa geçmek istemiyorlar. Yeni yerleşkeye gitmek istemiyorlar. Ve bütün bu son gelişmelerden sonra bir umut doğdu mu? Yani Hasan Keyifler neler hissediyor? Tabii ister istemem bir umut doğdu. Çünkü Hasanke %75 tarihi daha kazınmamış. Evet. Sadece %25'i kazınmış. Mezotopanya topraklardan ta kadar ve senin belki 30 tane, şey 300 tane hıyık var. Biz bir tanesine ellenmemiş. Yani biraz kazı yaptığınız zaman ayrı bir tarih çıkıyor. Evet. İşte biz demek sebepini bu konuda devlet yetkililerinden isteğimiz bu kazılarını yapsınlar, tüm tarihi çıkatsınlar, açık müze haline getirsinler, ve sular altında bırakmasınlar. Evet. Yani Şimdi bu barajın hep... barajın sadece yüzde iki bir geliri sağlar. Ama burası tarihi tarihe kazandırılırsa restore edilirse onun 10 on katını Türk hmm. ekonomisine katkıda bulunur. Ayrıca o enerjiyi güneş enerjisinden elde edebiliriz. Hava enerjisinden elde edebiliriz. Yani illa sudan mı elde edilmesi gerekiyor? Evet, evet. Yani bir de iklim krizinin bu kadar şey olduğu bir dönemde barajların da zaten verimliliği tartışılır yani. Artık eski bir teknoloji olmaya başladı. Ha. Evet e, maalesef süremizin sonuna geldik Rıdvan Bey. Çok teşekkür ediyorum oralardan bize çok kıymetli bilgiler verdiniz. Son bir cümle alayım sizden isterseniz öyle bitirelim programı. Dicle Özgür Aksın. Dicle Özgür Aksın evet çok teşekkür ediyoruz. Ee, yani buna inanıyorum ben bir şeyleri değiştirebileceğimize ve Hasan keyfimizi kurtarabileceğimize. Teşekkürler ağızlarınıza sağlık. Herkese selamlar orada. Evet, Sudan Gelen'de bu hafta Hasan keyfi konuştuk, Dije vadisini konuştuk ve Ilısu barajı onun karşısındaki büyük tehdit. Bunları konuştuk. Biz de Dije özgür aksın diyerek bitirelim programı. Hoşça kalın. Sudan gelen.